Pazartesi gününden merhaba. E, Melda ablayla birlikte Bendeniz Bugün programı sunuyoruz. Merhabalar. E, bugün Dünya 1 Eylül Barış Günü. E, Veli derden Öğrenci Veli Derneği'nden Feraye Tekin Aydoğan'la birlikteyiz. Bugün Dünya Barış Günü fakat sanırım velilerin ve öğrencilerin hali, özellikle liseye geçen öğrencilerin hali pek de e, sakin ve dingin değil. Birazcık Hı -hı. E, hak için, aslında gitmek istemedikleri bir okula zorla yollandıkları için birazcık savaş veriyorlar. E, öncelikle velileri dinleyelim. Bugün aslında Feray Hanım'la birlikte, Melda abla da belki üstünde bir şeyler ekler. İmam e dönüştürülen liselerden konuşacağız. Ve zorla oraya gitmek zorunda kalan öğrencilerden konuşacağız. Hı -hı. Aslında sadece liselerle ilgili değil Hı -hı. şu an. Hani ortaokullarda bu mağduriyeti yaşıyor. Biraz sonra paylaşacağım. Aslında ilkokullarda Hı -hı. bu mağduriyeti yaşıyor. Yani hızlı bir şekilde e, yeni okullar yapılmazken var olan okulların İmam e dönüştürülmesi sürecini yaşıyoruz. Maalesef yani olan okullar bile ihtiyaca cevap vermiyorken ortaokullardan başlayan liselerle birlikte devam eden evet çok hızlı bir özellikle İstanbul ve diğer büyük şehirlerden başlamak üzere hızlı bir imam süreci yaşanıyor. E, bu arada Nursel Hanım da hatta e, kendisine de merhaba diyelim. Merhaba Nursel Hanım. Merhabalar. E, siz de programımıza hoş geldiniz. E, hoş bulduk. Feri Hanım'ı ağırlıyoruz sizi de telefonda ağırlayacağız aslında liderden iki konuğumuz bugün ee, hem kendilerinin hem de aslında çocuklarının yaşadıkları mağduriyetleri e, ve aslında belki de hani velilerin genel çalışmalarında hep altını çizdiği e, ilkokulda, ortaokulda, lisede aslında veliler ve öğrenciler nasıl sıkıntılar yaşıyor ve bu sürekli değişen eğitim sistemi neler alıp götürüyor bizlerden e, onlara değinecekler herhalde. Ama hepsinden önce veliler nasıl kuruldu, nasıl bir araya geldiniz ve e, hangi sorundan ötürü aslında bir, bir, bir, bir, ilk başta bir arada oldunuz ben bunu merak ediyorum yani veliler şöyle başladı. Bu 4 artı 4 eğitim yasasının çıkma sürecinde çok ciddi mağduriyetler yaşadık e, veliler olarak. İşte öncelikle bu 60 ay meselesinden başlayarak çocukların okul öncesine gitmesi gereken çocukların birinci sınıfa zorunlu olarak gönderilmesi süreci. Sonrasında da yine okullarımız şu an bile ihtiyaca cevap vermiyorken velileri işte orada yaşayan mahalleliye hiçbir şekilde danışılmadan okulların e zorla imamatipleşme süreciyle ilgili bir takım eylem ve etkinlikler yapmak zorunda kaldık. E, bizim o dönem işte Zekeriya Güçer Kartal Zeker, Öğretmen Zekeriya Güçer İlkokulu'nun hiçbir imamatip talebi olmamasına rağmen e, ve mahalledeki tek okul olmasına rağmen okulun tamamının imamatipleşme süreci oldu. O daha sonra Kadıköy'de, Fatih'te birçok okula ...bir şekilde yayıldı ve e, o dönem hani böyle ciddi bir hem hukuksal yollardan... ...hem de demokratik haklarımızı kullanarak, eylemler yaparak okullarımıza ve çocuklarımıza... ...bir sahip çıkma mücadelesi hı hı. başladı. Sonrasında da tüm sorunlar katlanarak büyüdüğünü gördüğümüzde de dedik hani bu böyle küçük çabalarla olmayacak... ...ve İstanbul genelinde bir veli derneğinin olmadığını da fark ettik. O dönem hani birilerine ulaşmaya, etmeye, yardım bulmaya çalışırken ve... ...tüm o eylem, etkinlikler ve yaşadığımız mağduriyetler sonucunda Öğrenci Veli Derneği'ni kurmaya karar verdik. Bu 4 artı 4 ile birlikte başlayan bir süreç oldu dernekleşme süre sürecimiz. O günden bu yana da maalesef farklı çıktık. Yani her geçen gün e, eğitimle ilgili ve çocuklarımızla ilgili kaygılarımız e, çok ciddi bir şekilde artmaya devam ediyor. E, i̇yi ki kurmuşuz, hani... Türkiye'nin birçok yerinde de bu derneğin olması için de çalışmalar yürütüyoruz şu anda da. Ben şöyle bir şey sorayım aslında hani sizin hem Nursel Hanım size soruyorum hem de Feraye Hanım size. Siz hangi istekle hangi amaçla aslında derneğe, derneğin içinde var olmaya ve aslında mücadele vermeye karar verdiniz? Yani şu an Nursel Hanım'la biz yeni tanıştık aslında bu Kartal'da Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu'da Uğur Mumcu Mahallesi diye çok büyük bir mahalle var Kartal'ın ve tek ortaokulu. Ee, onların okuluna şu an bile mevcutlar 40 ve 40'ın üstündeyken çok daha uzak bir mahalleden Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu'nun e, 13 sınıfının taşınılması gibi yine velilere hiçbir şekilde sorulmadan böyle bir süreçle birlikte biz Nursel Hanım'la tanıştık. Hani... E, Yine bu mağduriyet üzerinden tanıştık. Ben dediğim gibi yani 4 artı 4 süreciyle birlikte o dönem biz buna zorunlu kaldık açıkçası. Hani bir dernek kurmaya, bir örgütlenmeye, bir, bir araya Hı -hı. gelişe. Çünkü hani öğretmenlerin işte sendikası var, işçilerin var, işte, işte mühendislerin, mimarların var ama velilerin hiçbir örgütlülüğü, bir araya gelme örgütlülüğü yoktu. Yani tüm 60 ay meselesinden tutun da işte sınav sistemlerindeki bu adaletsizliklere yerleştirilmelere kadar, okullardaki bu zorunlu imam hatip dönüşümlerine kadar yani vesaire vesaire tüm bu süreçler bizi zorunlu kıldığı için bir araya geldik, konuştuk, tartıştık. O dönem okul mağduriyeti yaşayan veliler olarak e, ve Veli Derneği'ni kurduk, Nursel Hanım'la yeni tanıştık. Yani önümüzdeki süreçte ve lidere üye olacaktır umarım Nursel Hanım da. Ama şu an Milli Eğitim Vakfı için e, çok ciddi bir mücadele yürütüyoruz. Sanırım Nursel Hanım da e, çocuğu bu durumdan. Evet, Milli evet, Eğitim mi? Vakfı evet. Ortaokulu. Velisi, evet, benim iki tane e, çocuğu var. Çocuğu okulda. Aha. Bir tanesi okuyor. ortaokulda işte 7. sınıfa gidecek oğlum. Ee, okul dönüşümüne imam hatip getirmesi beni rahatsız ediyor açıkçası. Ee, çünkü e, onların eğitim sistemiyle bizim eğitim sistemimiz çok farklı. Yani bu ülkede zaten imam hatipler vardı. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduk bunu anlamaz zaten mümkün değil. Ki bir de kızım var teok sınavı mağduru. Kızımın puanı 373ken düşürdüler 341'lik okula. Yani ben her bakımdan mağdurum şu anda ve bunun mücadelesinde ne gerekiyorsa elimden her ne geliyorsa yapacağım Feray Hanım'la da teşekkür ediyorum bu arada. Ee, onların sayesinde daha dik durabiliyoruz. Yani bu şekilde e, devam edeceğim her ne olursa olsun sonucu. Pekala aslında e, şunu da merak ediyorum. Tam olarak velilerle iletişime geçtikten sonra nasıl bir adım izliyorsunuz? Bir, bir Şimdi bir her e, toplantımızda bir karar alıyoruz hı hı. işte o gün e, ilçeye gidilecekse birlikte karar alıp oraya gidiyoruz e, o gün başka bir şeyin kararını alıyoruz mesela yürüyüş mü yapılacak onu e, devam ettiriyoruz yani programımız böyle sürekliliğini birlikte bir araya geldiğimiz sürece verebiliyoruz onun kararını ve akşamları da burada parkımızda toplanıp e, orada kararlar alıyoruz velilerle. E, ...muhatap olmaya çalışıyoruz... ...onları bilgilendirmeye çalışıyoruz... ...bu şekilde el ele vererek okulumuzu kurtaracağız inşallah. Ee, ben ikinize de aslında araya girip şöyle bir şey sormak istiyorum... ...dediniz ya aslında veli örgütlenmesi yok... Ee, ...çocuklarınız bu durumu nasıl değerlendiriyor... ...bir kısacık onu aslında duymak mümkün olur mu... ...yani siz iki çocuğunuz olduğundan bahsettiniz... ...sizin bir, evet. e, bir çocuğunuz var... ...aslında hani... E, Birçok zaman bizim bildiğimiz özellikle ortaokullarda, liselerde artık hani çocuklar velilerinin çok da fazla onların eğitim hayatıyla içli dışlı olmasını tercih etmiyorlar. İşte bu hem hani hı hı. bizim sahadaki gözlemlerimize dayanıyor hem de sözküçüğün ekibinden de aslında bildiğimiz. Ee, acaba çocuklarınız bu süreci nasıl değerlendiriyor? Ben mesela onu da merak ediyorum. Sizin onlar için şimdi, mi hani eğitim sistemi için böyle mücadele ediyor Oğlum 7. sınıf öğrencisi. Daha çok şeyin farkında değil. Tam çok istemiyor zaten. E, Ema materna gitmek isteseydi ben gerektiğinde gönderebilirdim. Onun hiç öyle bir talebi olmadı. Oğlum da istemiyor bu durumu ve bunlar bunu e, ayrıld edebilecek yaşta değiller. Çocuklara bunu mecbur kılmaları da doğru değil. Kimsenin fikri alınmadan, öncelikle çocukların fikri sorulmalı. Daha sonra veliler. Veliler zaten zoraki gönderiyor çocuklarını. Onların çocukları da mağdur bu arada. Ya i̇steyerek yap, yapamadıkları, yapmadıkları çok şeyler var çocukların. Herkesin fikri sorulmalı. Bence öncelikle burada mağdur olan çocuklar olduğu için çocuklara sorulmalı bu. Yani şu an... Herkesin fikri alınmadan dayatma yapılıyor. Hı hı. E kızım derseniz kızım her şeyin farkında ve gerçekten çok sinir oldu, çok mağdur oldu. Üzüldü hatta ağladı kızcağızın. Yani ne gerek var ki bunları yaşasın. Bu çocuklar eğitime yönelmeleri gerekirken bu bu tür şeylerle kafaları iyice karışıyor. Ve yarın ne olacağının da bir garantisi yok. Bunlar her gün yeni bir şey çıkarıyorlar. Biriyle mücadele etmeden ötekiyle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Evet, yani eğitim mısınız? sistemini takip etmek imkansız artık. Ee, aslında eğitime odaklanmaktansa e, eğitimin getirdiği başka sorunlara daha fazla odaklanıyoruz. Buyurun, Kesinlikle yani size. ben çocuklarımın şu anda eğitimiyle uğraşmak isterdim açıkçası. Ama bakın ben nelerle uğraşıyorum şu vaziyette. Yani şu an... yani hepimiz için böyle. Öyle bir durum var ki mesela işte dört dört yasasında biz... İnceledik. 4 art 4 yasasında diyor ki hani velilerin ve orada yaşayan mahallelinin görüşü alınarak işte bu uygulamalar yapılması gerekir deniliyor. Ama mesela Kartal Milliyetin Vakfı Ortaokulunda ve yaz boyunca camilerden hani imamlar aracılığıyla çeşitli hutbelerle işte Kartal'ın her yerine pankartlar asılarak hatta muhtarın yine mahalle sitesinden paylaşımlarıyla böyle zorunlu bir şekilde bir talep yaratılmaya Çalışılıyor ki bu kadar uğraşa rağmen şu an mahallenin ve çok büyük bir mahalle olan e, Urmumcu Mahallesi'ne sadece 25 kayıt alabilmişler ve bunu da yapamadıkları noktada da işte çok daha uzak bir mahallenin İmam Hatip okulundan çocuk taşıyarak öğrenci taşıyarak bunu yapma yani zor yani zorla bir dönüşüme Aslında gitme durumu yine için de bu büyük yine bir dert. tabii ki Yaşılvar Ortaokulu var Kadıköy'de onlar da Mayıs'tan bu yana. ...ciddi bir mücadele sürdürüyorlar. Yine on, orada da aynı şekilde... ...bu Bağdat Caddesi'ndeki bir okul... ...hiçbir talebin olmadığı okul... ...yine camilerden imamlar yoluyla... ...yine muhtarlar vesaire rolüyle. ...gerçi Bağdat Caddesi'nde muhtar meselesi yoktu da... ...yani sürekli bir çağrı var ve... ...altı tane mahalleden kayıt yapılabilmiş. Yani Mayıs'tan bu yana o kadar bir zorunlu bir tutma... E, ...zorunlu bir şekilde kayıt uğraşısı verilmesine rağmen... ...ve o altı... ...çocuk için bütün okulun dönüştürülmesi sürecini velilere dayattılar. Şimdi oradaki veliler kısmen kazandı ama çok kazandık diyemiyorlar. Ee, binlerce imza topladılar yine Kartal Milliyetin Vakfı velileri gibi. Her gün yürüyüşler düzenlediler. İşte hukuk salanda mücadele başlattılar. Facebook mücadeleleri galiba görmek mümkün. Evet, Belki evet öğrenci veli derneği <gülüyor> Facebook sayfamız var. Ve şimdi de e, olan öğrenciler okumaya devam edebilir diye... Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mesaj gönderilmiş ama 5. sınıfa kayıt almıyorlar. Şimdi veliler yine mücadeleye devam edeceklerini söylüyorlar. Çünkü şu kaygıyı yaşıyorlar 5. sınıfa kayıt almamaları bu okulun 3 yıl sonra yine imam hatip'e dönüşeceği anlamına. Like. Yani hiçbir talebin olmadığı yerlerde bile zoraki bir şekilde bir imam hatip dönüşümü Yaşatılıyor. Aynı zamanda yani burada bu kadar kısa programda neyi nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama şimdi bu 60 aya düşürülmesiyle birlikte birinci sınıfın 9 yaşında çocuklar e, yani başını kapatarak ederek erkek ve kızlar ayrı sınıflarda <gülüyor> eğitim görüyor bu imam hatiplerde. Mesela hani bunun neresi bilimsel, bunun neresi pedagojik, bunun neresi hani like. eğitim psikolojisinin herhangi bir tarafına uygun. Yani aslında İmam Hatip ve Hanım çok haklı. Hani 9 yaşındaki bir çocuğun ne kadar özgür bir tercihi olabilir ki? Hani bu inanç özgürlüğüyle de hiçbir şekilde açıklanamayacak bir durum. Ki onunla hani alakalı İmam Hatip'i tercih etmek 9 yaşındaki bir çocuğun başını kapatması, topuklarına kadar işte eteklerle okula gitmesi hani ne kadar özgür bir tercih? Yani biz bunun özgürlükle hiçbir şekilde veya İmam Hatip okullarına gidilmesinin hani e, özgür bir karar olduğuna da hiçbir şekilde İnanmıyoruz. Hani o çocuklara da maalesef oraya gönderilen çocuklara da dayatılıyor. Oraya gitmek istemeyen çocuk ve velilere de bu çok daha korkunç bir şekilde olmazsa da biz okulu dönüştürürüz. Siz talep etmiyorsunuz etmiyorsanız da biz taşımalı olarak dönüştürürüz diye bir basınç yapılıyor. Ve şöyle de maalesef bir ayrımcılık var. İşte konteynerlerle o okullara işte ücretsiz veya çok ucuza yemek getiriliyor. Veya ücretsiz servis imkanları sunuluyor. Veya mesela bugün yine Kartal'da Serhat Şanlı'nın ortaokulun bir binasında imam hatip olacağını öğrendik. İmam hatip yapılan binaya işte ustalar gönderilmiş, boyası yapılıyor, tamiratı yapılıyor, iç donanımı yapılıyor. Ama onun karşısındaki düz ortaokul olan binaya onlar yani şu an boya yaptırmaları gerekiyor. Bütçe yok. Herhangi bir para ayrılmış durumda değil. Kendi imkanlarıyla e, o okulu düz ortaokul olan okula bir şeyler yapmaya çalışıyor okuldaki çalışanlar. Ya yani çocuklar arasında da imam hatip'e giden çocukların okulları veya sınıfları daha donanımlı. Onlara ücretsiz servis, ücretsiz veya ucuza daha ucuza yemek gibi imkanlar sunulurken oraya imam hatip'e gitmeyen çocuklara bu imkanların hiçbiri sunulmuyor. Ve çocuklar bu ayrımcılığı çok net bir şekilde de ...görüp hissediyorlar okul ortamında, eğitim ortamında. Evet. Aslında çocukların çok temel iki hakkını ihlal ediyor. Bir, katılım çünkü hani çocuk gerçekten kendi hangi okula gideceğini, e, ne karar vermesi için yeterince güçlendiriliyor zaten. Bir yandan da aslında e, gitmek istediği okul tercih etse bile o okul işte yakınındaki okul bambaşka bir şeye dönüşmüş olabiliyor. Yani bu sırf İmam Hatip'e de dönüşmüş olması değil aslında. Benzer bir şey işte meslek lisesi ya da Anadolu Lisesi Hı -hı. ya da özel okul Hı -hı. için de geçerli olabilir. Aslında çocuk e, içinde var olmak istemediği bir yapının içinde var oluyor... Buna hani dönüp belki de bir sürü çocuğa işte özel okula gitmeyen, gitmek istemeyen birçok çocuk da aslında özel okula gidiyor olabilir. Yani bence bu mevzu sadece imam hatiplerle de değil. Eğitim sisteminin aslında çocuk katılımına, çocuğun görüşüne hiçbir şekilde yer vermemesi. Diğeri de eğer hani bu söylediklerinizin eminim bunlar örneklerle de çoğaltılabiliyordur. Ee, aslında farklı okullardaki öğrencilere çok ciddi bir ayrımcı hı hı. E, tutum sergileniyor. Çünkü hani çocuk daha iyi ve da daha yani... Hepsinde zaten aynı koşulların aynı standartların yakalanmış olması gerekirken birinde çocuklar başka türlü bir ortamda diğerinde başka türlü bir ortamda eğitim alıyorlar. Ee, hani iki tane çok temel aslında hakikilerle ilk konuşmada bile ortaya çıkıyor. Ee, peki yani şimdi şöyle bir şey var, ee, belki hani dinleyicilerimiz biz birazcık daha konuya, sizler sizler bizden daha da hakimsiniz ama ee, aslında liselerde çok ciddi bir dönüşüm oldu. Belki hani dinleyicilerimiz için şeyi söylemek mümkün. Ben bildiğim kadarını söyleyeyim, siz de lütfen beni düzeltin. Nursel Hanım siz de hattasınız sanırım. Hı -hı. Hattayım, evet. Tamam. Ee, dört farklı lise kademesinden bahsediyoruz şu an aslında. Ee, bir bütün düz liseler Anadolu Lisesi'ne ya da İmam Hatip. ...lisesine dönüştürüldü ve... ...artık düz, düz lise diye bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet. Bir Anadolu liseleri var. Bir imam hatipler var. Bir de meslek, meslek liseleri, liseleri var. var. Hı hı. Bunlar da... da düz meslek ve Anadolu meslek. Evet. değil mi? Evet. Aha. Bir hı hı. de aynı zamanda düz imam hatip ve Anadolu imam hatip diye ikiye. İmam hatiplerin hepsi Anadolu imam hatip diye şu an geçiyor. Şu an hepsi Anadolu imam hatip. Ee, aslında hani... ...peki sistemde hani sizin birazcık daha hakim olduğunuzu düşünüyorum. Teok sınavlarını girmiş ve işte elinde puanı olan bir çocuk... ...ne yapıyor... Ortaokulu bitirdikten veya sekizinci sınıfın sonunda nasıl bir süreç onu bekliyor. Yani şu an e, A grubu ve B grubu gibi iki tercihler, iki bölümü ayrılmış durumda. Bunlardan en fazla 15 tercih yapabiliyor çocuklar. Her grup için toplam mi? toplamda ha, toplam toplamda Hı -hı. 15 tercih yapabiliyorlar. Bu 15 tercihin hiçbirine eğer giremezse e, aynı atama yoluyla e, adrese dayalı çocuk hangi en, en yakın okul hangi okulsa o okula. Kayıt yapılıyor ve yine az önce Dediğim gibi hani okulların liselerin Özellikle çok çok yetersizken sayısı Liselerin de çok önemli bir kısmı İmam Hatip'e dönüştüğü için Yani en yakındaki adres İmam Hatip olduğunda direkt İmam Hatip'e ...kaydı yapılıyor. Hani burada mesela... 40 bin gibi rakamlar bahsediliyor basında... ...falan ama hani 40 bin... ...aslında çok çok az. Hani diğer şeylere... ...şu an tam sayıya ulaşamadık ama... ...bugün mesela buraya gelirken... ...yine aradı bir veli işte... ...Silivri'ye kendisi işte yakacıkta oturuyor... ...ve Silivri'ye... ...şu an kaydı yapılmış çocuğunun. Hani onun oraya gönderebilecek... ...ne ekonomik durumu var... ...ne tekrar şimdi bakan açıklama yaptı... ...yeni tercihler ama yani zaten kontenjanlar dolmuş durumda büyük bir kısmı. Hani dolu kontenjanlardan isteyecekler ki başka okullara orada açık olacak ki ondan sonra bu çocuklar yerleştirilecek. İşte erkek çocukların Çamlıca Kız Lisesi'ne kaydedilmesi, işte İmam Hatip'e bir tercih 15 tercihine giremeyen çocukların kendi isteği dışında İmam Hatip'e yerleştirmeleri ya da işte farklı kimlikten işte Ermeni Çocukların yine imam hatiplere yerleştirilmesi ve bu tamamen atama yoluyla bir yerleştirme yapılıyor. Eğer veli bilinçliyse bir şekilde tüm bu prosedürleri takip edebilecek bilinci varsa hani bir şekilde o açık kontenjanlardan birini yakalayacak da çocuğu girecek. Ama bunun e, bilincinde ve takibini yapamayacak bir veli olan duruma razı olacak Tam da onu Gibi. Peki durum biraz... çıkıyor ortaya. Aynı, şey soracaktık evet, aynı şeyi soracaktık. <gülüyor> Buyurunuz o zaman. Ben de şunu diyecektim. Aynı şey mi tam değilim ama. Diyelim ki bir velinin çocuğu imam hatip lisesine gitmek istemiyor. Çocuk da gitmek istemiyor. Aile de bunu istemiyor. Ama açık kontenjan da bulamadılar. Aramalarına rağmen uğraşmalarına rağmen bulamadılar. Hı -hı. Veli çocuğunu okula yazdırmıyor. Kayıt ettirmiyor. Bundan sonra süreç nasıl işliyor? ...o çocuk işte açık öğretim lisasına mı gitmek zorunda kalacak? Ben de şöyle bir şey sorayım. Ben de itiraz aslında nasıl olacak Aha. tüm bunların içinde diye soracaktım. Sorularımızı Hı -hı. birleştirelim. Şimdi bu, böyle bu trajik komik durum yani ilk kez karşılaştığımız bir durum olduğu için... ...bizim hani dernekte avukat arkadaşlarla da şimdi bunun yolu ne olur, ne yapmalıyız diye tartışıyoruz. Hani hukuksal olarak... Ee, bununla ilgili işte bir çabaya gireceğiz Ama tüm bunlar da hiçbir şekilde giremezse Olana razı olacak çocuk yani Hani biz ne yapabiliriz İşte avukat arkadaşlarımızda oturup Bir yol haritası çizip Hani bir hukuksal bir mücadele Başlatacağız ama işte iki hafta sonra çocuklar Yok okula başlıyor. başlayacak Hani önümüzdeki hafta ilkokullar Sonra diğerleri yani korkunç bir mağduriyet yani nasıl anlatabilirim bir hukuksal mücadele de bu memleketin bu haliyle bu hukuk haliyle o sürme süresi ayrı bir mağduriyet yani ona ilişkin şu an hani benim de çok çok net cevaplarım yok açıkçası ilk kez karşılaştığımız bir durum olduğu için hani hep birlikte hukuksal anlamda bir yol bulmaya onun dışında da demokratik olarak da bu mağduriyetleri her zeminde dile getirmeye devam edeceğiz peki e Sanırım ama bütün bu olayların, bütün bu lisanın imam hatip'e dönüştürülmesi ve çocukların sekizinci sınıftan Hı -hı. sonra... ...böyle bir mağduriyet yaşamasının en temel sebebi 4 artı 4 artı 4 evet, ile başlıyor. Evet. Yani 4 artı 4 eğitim yasasına ilişkin başlangıçta bize şöyle sunuldu. Mesela bunun iyi, şey işte çocuklar, aynı yaş grubundaki çocuklar aynı binalarda olmayacak. Hı -hı. İşte ilkokul çocuğu, ortaokul çocuğu yaşları farklı aynı binalarda olmayacak. Evet hani bizler de veliler olarak... E, tam gün eğitim olmasının Çocukların yaş gruplarına göre ayrı okullarda Olmasını savunuyoruz ama Buna ilişkin hiçbir düzen, ön düzenleme Yapılmadan zoraki bir şekilde Bu gerçekleştirildi biz o zaman da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gittik Bulunduğumuz yerlerde ilçe milli eğitim Müdürlüklerine gittik yani evet Hani çocuklar yaş gruplarına göre ayrılabilir Ama önce var olan Okullar zaten ihtiyacı karşılamıyor Yani ben size bir sürü şu an işte Kartal'dan Maltepe'den 40 kişilik 50 kişilik 55 kişilik bir sürü okul sayabilirim şu anda. Yani olan okullar bunu ihti bu ihtiyacı karşılamıyorken en azından Hani biz birçok açıdan itirazımız vardı dört x 4, +4 hı hı. eğitim yasasına ama hı. en azından <gülüyor> okullar yapılarak hani ki aslında yasanın başlangıcında da diyor ki 5 yıl içerisinde bu hı. dönüşüm gerçekleşmesi ama yani korkunç bir hızla. Daha bu önceki dönüşüm... programlarımızda da bunu konuşmuştuk. Mevcut okullar genişletilmeden okulların işte müzik sınıflarının, resim atölyelerinin bir anda bir şekilde Tabii. sıralar yerleştirerek sınıfa çevrilmesi. ...ve dediğiniz aynen, gibi çok yüksek aynen. kontenjanlarda... Aha. ...çocukların bir arada Bizim okuması. Bizim mesela yaş gruplarına göre ayrılması deniliyor. Şu an hani özellikle mesela Pendik ilçesinde... ...bu çok yoğun yaşanıyor. İlkokul, ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu... ...aynı binada. Böyle bir sürü okul var. Hatta yani... Pendik gibi bu verileri de maalesef paylaşmadıkları için çok zor elde ediyoruz. Neredeyse hani sadece ortaokul ve sadece ilkokul olan bina kalmamış durumda <gülüyor> yani. Yani hemen hemen her okula bir şekilde imam hatip sınıfı yerleştirilmiş durumda şu an özellikle pendik. Bu böyle ilçelerden biri yani bu durumu en sancılı yaşayan ilçelerden biri. Şöyle de bir taraf var hani daha böyle küçük yerlerde nasıl anlatabilirim size? Yani bazı veliler göndermek zorunda mahalle baskısı mı dersiniz? Hani buna ne dersiniz? Bazı yerlerde de göndermek zorunda da kalıyor. Hı hı. Hani çocuğunun ötekileşmemesi için işte çocuğuna işte... Olumsuz hani tırnak içinde dinsiz şu bu vesaire bakılmaması için hani göndermek zorunda kalan da bir sürü veli var. Hani bir de bu tarafta var yani. Aslında bizim geçen sene İstanbul'un bir ilçesinde diyeyim ilçe ismi vermeyeyim yaptığımız görüşmelerde şöyle bir şey de ortaya çıkmıştı. Sizin de söylediğiniz gibi daha küçük yerlerde aslında okul İmam Hatip'e dönüştüğünde erkek çocukları birazcık daha tercihe bağlı birazcık daha uzak okula göndermeyi tercih ediyor aile. Aynen ama kız çocukları daha uzaktaki okula göndermek yerine hani yakında ve bir işte kız çocuk birazcık daha güvende olsun ama tek başına hı hı. kalmasın diye en yakındaki okul imam hatip olduğu için imam hatipe devam etti. Evet. Hatta imam hatipe dönüşmüş bir okulun işte müdür müdür yardımcısı ve öğretmenlerinin görüşüydü bu aslında hani mevcutlar nasıl değişti yeni kayıtlar var mı diye sorarken bir de hani işin böyle bir tarafı aslında kız çocuklar ve erkek çocuklarda burada başka türlü Yaklaşıma maruz kalıyorlar Ya şu an Bu da yeni öğrendiğimiz bir bilgi Meslek liseleri şu an kız ve erkek Olarak ayrılmış durumda Mesela yani ya sadece kız meslek Lisesi ya da sadece erkek Meslek lisesi şeklinde Yani hani karma eğitim Hani eğitim psikolojisinde vazgeçilmezdir <gülüyor> Çocukların hani yetişme süresince Vazgeçilmezdir Hani böyle de bir ...süreç yaşanıyor. Ama maalesef bu zaten dediğim gibi... ...60 ay meselesiyle birlikte 9 yaşa inmiş durumda. Hani bu kızların, erkeklerin... ...şu an e, ortaokullarda... ...ayrı binalarda olmasa bile ayrı sınıflarda... ...zaten şu an birçok okulda yönetmelikte de çıktı... ...işte mescitler açılması... ...ortaokullardan başlayarak, liselerden başlayarak... ...yani böyle... E, <gülüyor> Böyle ilginç, hızlı, böyle anlam veremediğimiz Aslında... bir süreç yaşıyoruz. Yani diyorum ya neyin ne kadar bu sürede anlatabilirim? Yani... Süremiz çok azaldı ama bence okulları açıldıktan sonra tekrardan sürecin nasıl işleyeceğine bakıp sizi tekrardan Hı -hı. konuk edelim bence. Çünkü ondan sonra da bir şeyler birazcık değişecekler. Ama ben kendi fikrimce şunu söyleyebilirim ki insanlar amaçladıkları şeye bence ulaşıyorlar. Eğitim sistemiyle ufak ufak buna başlayıp kendi amaçlarına, hmm. kendi ideolojilerine, onların görüşlerine uymayan insanlara zorla yaşatmaya bence başardılar bir noktada. Çünkü bir insanı bence en değerli şey çocuğudur. Melda abla. Siz bilirsiniz hmm. ya yani ben. Ben şey aslında yine de ama... şey söyleyeceğim. Hani konu tamamen ideolojiden de bağımsız. Demin söylediğim evet. gibi aslında hani e, ne çocukların ne de hani çocukların eğitimi konusunda çocuklarla birlikte karar verecek taraf olan ailenin görüşünün hiçbir şekilde alınamayacağı ve hani sizin söylediğiniz örneklerle de çocuklara ipi farklı uygulamalar dayatan bir sistemden bahsediyorsanız hani bu ideolojiden de bağımsız evet. çocuk haklarını ihlal eden bir sistem Hı, e, diyelim. Nüşsel'in yani de söyledi e, yani biz bundan vazgeçmeyeceğiz hani başarmış Hı -hı. durumdalar diyerek vazgeçmeyeceğiz. Hani sizler de söylediğiniz <gülüyor> Nüşsel'in de hani sonuna kadar devam edeceğim ne olursa Hı -hı. olsun dedi. Çocuklarımız en değerli varlığımız ve onların eğitim hakları da bizler için vazgeçilmez ve biz sonuna kadar mü mücadele edeceğiz. Milli Eğitim Vakfı için her akşam Turan, şey, Turan Damgacı Parkı'nda oturuyoruz. Her akşam hı hı. 19'da. Kadıköy'de devam ediyor. Şimdi Maltepe'de yine veliler hı hı. işte bir toplantı yap başlayacaklar. Yani biz çocuklarımıza sahip çıkmaya ve eğitim haklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Melda abla desteklediğimiz tek savaş diyebilir miyiz? Ee, bu tür konular değil, için. Müca mücadele, mücadele diyebiliriz. Evet. Tamam. <gülüyor> Savaş demesek daha hoş olabilir. Özellikle de savaşların bu kadar e, gözümüze gözümüze ve yoğun olduğu zamanlarda. E, programı kapatmadan Öğrenci ve Veli Derneği olarak Facebook'ta arattığınızda sayfaya ulaşmak ve aslında mücadeleyi buradan da takip etmek mümkün diyelim. E, Nursel Hanım'a da hattımızda ise hala çok teşekkür edelim katıldığı buradayın. için. Ben teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. Sayenizde Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Yanımızdan bir gün bile ayrılmadı. Onun sayesinde daha dik durabiliyoruz. Biz ee, yani tüm velilere onun cevabında teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz size programımıza katıldığınız için Nur selam'ın ve Ferai Çok Hanım. teşekkürler sağ olun. Hoşçakalın. Umarım gerçekten mücadeleniz cevap verecek ve biz de yanınızdayız. Gerçekten okullar açıldıktan sonra tekrardan konuk etmek isteriz sizi. Hı hı. Haftaya biz tekrardan burada olacağız. Çocukların da sesini duyabileceğimiz bir söz küçüğünde evet, diyelim. Tamam. Çünkü çocuklardan <gülüyor> da aslında o, o mağduriyet izlemek önemli. Evet. Haftaya biz tekrardan burada olacağız. Hoşçakalın